Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselam, ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aliyah sahibi ecma'in. İmam Gazali Hazretleri Allah-u Teala'nın iradesiyle, irade sıfatıyla ilgili derse devam ediyor. Biz de size beyan etmeye çalışıyoruz. Kaldığımız yerde ne buyurdu bundan evvel? allah Teala ne murad ettiyse onu hakkıyla yapandır. Kimse onun hükmünü, kararını reddedemez. Kimse onun e, verdiği bir e, hükmün olmasını istediği bir şeyin e, olmaması yönünde irade sarf edip de onu engelleyemez. Efendim e, olmamasını murad ettiği bir şeyin olmasına onu zorlayamaz. Bu gibi e, tabirlerle e, geldi. E, kaldığımız yerde de bu iradeyi e, daha açıklıyor. Velamehrabe, mehrabe kaçış yeri yoktur lil abdi bir kulun için amma suyetihi e, Allah'a isyan etmek ve günaha düşmekten kaçıp kurtulacak e, bir e, sahası yoktur. İlla bir tevfiki ancak Allah-u Teala'nın e, tevfiki ne demek? Muvaffak kılması e, ve rahmeti acımasıyla e, okul o günahtan kurtulabilir. Tevfik cü alul tevfik kelimesi e, mecmuğlünün hurda da görmüştüm. E, Allah cü ala'nın bir kulun işini sevdiği ve razı olduğu e, efendim hale vaziyete uygun kılmasıdır. muvaffak kılmak yani Türkçe'de muvaffak diyoruz tabi. Yani tek kelimeyle başarılı falan diyoruz ama o tabii başarılı. Ne alaka yani şu dediğimiz manaya baksana. Çünkü yani vifkten geliyor, muvaffakattan geliyor uyumlu olmak. Bu da ne demek? Allahu Teala bir kulunun yaptığı bir işi şey veya terk ettiği bir işi sevdiği ve razı olduğu şekilde e, halk ederse, yaratırsa onu muvaffak olur. Demek ki bir insan evliya da olsa, e, en büyük veli de olsa Efendim, e, peygamberler masum oldukları için onlar hakkında karar verilmiş. Ezeldeki karara göre onlar günahtan münezze ettiler. Ama e, diyelim biz en büyük velilerden bahsedelim. Kutbu laktab olsa, evtad olsa e, bu kişi Allahü Teala onu muvaffak kılmazsa ve ona acımazsa rahmet buyurmazsa e, günahtan kurtulamaz. E, Nitekim vel'am bin Kendisine çok kerametler verilmiş bir adam idi. Turan Kerim'de de işaret ediliyor ona. Ve'dlu aleyhine ve ellezi ayatine Biz Ona ayetlerimizi vermiştik diyor. Ayetlerimizi vermiştik. Kime der bunu ayetlerimizi vermiştik? Peygambere ayetlerimizi vermiştik denir. Peygambere tabi ayetlerimizi vermiştik. O tabi vahidir, nübüvvettir. Ama buradaki ayetlerden maksat keramettir. Çünkü Bel'am peygamber değildi. Peygamber olsa zaten masum olurdu. Masum olmadığında e, helak oldu gitti. Ama çok kerametler verilmişti. Fenselakamira yılan derisinde soyulup çıktığı gibi sözlü çıktı gitti. Fetbu şeytan şeytanu izledi izledi sonra a ağ, ağın şeyine ağına düşürdü. Fekâlimler gâvin o azgınlardan oldu. Bak öyle bir şey ne. Şimdi anladın mı? Meşiyet iradeye gel. Biz irade buyursaydık lerafana veya O kadar ayet keramet verdiğimiz adamın makamını yükseltirdik. Peki niye o kadar kerametten sonra biz onu kafir ettik? Ama şimdi oraya da dikkat edeceğiz. Allah muvaffakat etmese, merhamet etmese hiçbir kul hiçbir günahtan kaçamaz. E, tabii böyle. Ama Allahü Teala da günahtan kaçmak isteyen, kurtulmak isteyen adamı zorla günah atar mı yani? O zaman o adam kaşınıyor. Burada haşa Allahu Teala Zorlan adama güneşletmez. E peki niye adam evliyayken eş, eşkıya oldu? Çünkü bak bu ayet bir misaldir ama hepsine ışık tutuyor. Ve lakin ne uyxlede ile ard dünyaya meyletti. Çok büyük evliyaydı. İsmi Azam duasını biliyordu. Ne duası? Anında kabul oluyordu ama dünyaya meyletti. Ve <gülüyor> tevavvuvah nefsinin kötü arzusuna uydu. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Artık bu, bu, bu çok tehlikeli bir şeydi. İmanını kurtarmak kadar zor bir iş yok. Evliyanın en büyük olsan sadece iman duası yapmak lazım. Çünkü e, ne kadar yüksekteysen düşmesi o kadar kötü olur. Paramparca eder olursun yani. Alttan düşene benzemez. Onun için e, dünya meyletse burada da mesele yine deşir. Kadın, kadın, kadın. Kadın derken yabancı kadın o değil. O zaten onu bırak. Evliya öyle işler yapmaz. Kendi hanımını dinlemek. Ne hususta dinliyorsun kendi hanımını? Gayrimeşru bir isteği varsa. Meşru bir isteği varsa tabii ki yere getiriyoruz hepimizi. E gayrimeşru şey işte. Gitti karısına. E ne dedi ona? Musa Aleyhisselam o kavimle, onun bulunduğu memleketle harbe geliyor. Musa Aleyhisselam'a ordusu bozguna uğraması için fırtına çıkıp da E, darmadağın olsun da gelip burada cihat yapamazsın diye. O da o kafir kâ, toplumun arasında o evi oradaydı, köyü. Yani, bazı rivadetlere göre yani 70 kişiden racülen, Metur Dağı'na götürdüğü seçilmiş 70 kişidendi yani. Adamın durumuna bak, şu düştüğü duruma bak. Karısı geldi gitti, gel gitti. Ya bunlar bizim akrabamız, kabilemiz şu durumudur. E, hanım bunlar kafir dedi. Şimdi ben Orada Allah'ın peygamberi Allah'tan emir almış geliyor. Biz ne yapabiliriz dedi Allah'ın emrine karşı yani falan. Sen dedi duan makbul, i̇sm biliyorsun şöyle yap böyle yap. Cık. Ya oldu olmaz. İşte kendi anımı gitti geldi gitti geldi. En sonunda ona mücevherler toplamışlar. Öyle artık işte o zaman en büyük ziynetlerin mücevherleri nereden efendim getirmişler. Kadına gizliden vermişler. Sen bu kocanı ikna et. Bunun duası reddolmaz ve Musa aleyhisselam kelemesin üstümüze. Ya Allah'ın emrini yapamazsın. yani. şu işe bak yani. Böyle bir dua olur mu ya? İşte kayırın meşru bir şey. Kadın aldı mücevvelleri, adamın girdi kafasına yani. Gitti geldi gitti geldi. Belam en sonda tamam dedi bıktım dedi ya. Ondan sonra yüksek tepeye çıkardı İsmail'e okuyacağı ama tepelerde dua da makbuldür. Yükseğe çıktı. Ondan sonra açtı ellerini Azam Allah'ın en büyük ismini okuyacak. Niye okuyacak? Yarabbim Musa yolunu yoldu kapattı, gelemesin üzerimize. Böyle bir şey yaptı ya. Tam İsmahîl olsa okur okumaz, dili köpek gibi işte femetelilu kemetelil kelb. E onun durumu kelbin köpeğin durumuna benzetiliyor Kur'an bu. Arap sureci. İntehamül aleyyelhaz, Yani böyle nefesi soluk soluğa dili çıktı dışarı. Ben anladık ki elak oldum yani. Duası kabul oldu ama. eşmaazam şey, da böyle bir şey yani. Eşmaazam da böyle bir şey. Musa aleyhine bir fırtına çıktım. Musa asem kelemiyor ki Ya Rabbi sen emrettin bana bu küfür kavimlerle cihat et ben de çıktım yola. Şimdi niye sen benim yolumu böyle e, kapatıyorsun? Çok fırtınalar, engeller çıkardım, kurban oldum sana Allah'ım. Bunun hikmeti nedir acaba? Musa asem itiraz etmiyor da. Bu neden oldu bu hikmeti? Bu işi. Biz senin yolunda cihata gidiyoruz. Mevla bürdü diye. ki Benim belam kulum, ismi Azam'ı biliyor benim en büyük ismimi. Gizli olan ismimi. Onu okudu. Ondan sonra e, sen onlar üzerine gelemeyesin diye. Nasıl yani? E ben senin yolunda değil miyim? Evet. Senin emrinle gitmiyor muyum? Evet. E bu e imtihan. İmtihan. Allah peygamberi öldürene de müsaade ediyor. Zekeriya aleyhisselamı testereyle kesmediler. kaç Binlerce peygamberi beni İsrail... Hem miler? E, Mevla, ona da müsaade imtihan. İsm-i Azam duasıyla, Musa aleyhisselam da gazaba geldi. Dedi Ya Rabbi o senin işte i̇sm bilen alim, allame, veli, neyse kulun. Ben neyim senin? De. Sen ben peygamberim. Kelimim senin. Tamam olsun. Ben de dua ediyorum ona. Ne istiyorsun? Ya Rabbi de onun imanını al. Sen ona iman nasip etme. Nefsine uymuş da Allah'ın peygamberinin yolunu vurmak için dua ediyorum öyle mi? Ben de iman, imansız ölmesi için dua ediyorum. Ondan sonra belam gitti. Şimdi buraları anlamak lazım. En büyük evliya, keramet sahibi ne yapamadı? Kafirlikten kurtulamadı. Gavur olarak geberdi gitti. Bersiysan oldu. Haşir suresinde anlatılıyor. Onu birkaç sohbete anlatmışım. Şimdi konular oraya girmek için mevize için konuşmuyorum burada. Bir misal verdim. Hiçbir kul Allah'ın muvaffak kılması ve acıması olmadan ...masiyetten günahtan kurtulamaz Çünkü ne büyük bir günah işledi, peygambere karşı dua diyor. Karşı aleyne Bu çok büyük bir günah. Bu içkiye, kumara, zinaya benzemez. Ama o günah, Allah'ın onu etseydi, acısaydı... ...kurtulur muydu? Karısının şerinden de kurtulurdu. Herkesin şerinden kurtul Hadi git derdi. Defol. Sen mi diyeceğim ya, peygambere karşı beddua ettiriyorsun bana diyebilirdi. Niye diyemedi? Mevla muvaffak etmedi. Mevla rahmet E peki niye Mevla muvaffak etmedi? Aşağı mübarek. Demin cihayeti onun şunu okuyorum sana. Ve değil artık. kendisini de canı ekşili turşulu istedi. Dünyaya meyletti. Nefsinin arzusuna uydu. Çok mücevherleri çuvallan görünce ben de dedi, ismi biliyorum. Canım gelmesin dedi buraya. Gitsin başka tarafa. Canım ne var? Ben de bir duamı kullanayım dedi yani. Neden? İşte bir kadın bir de para birleşirse zaten bir tanesi adamı patlatır. kendi hanımın yapıyor sana. İnne mene ve Hanımın da olur, kocan da olur. Bazı ka kadının da kocası kanla giriyor. Çarşafı çıkarttırıyor. Başını aşağı tutuyor. Erkeklere tokalaştırıyor. İlla kadın adamın başına bela olmuyor ki. Adam da kadının başına bela alıyor. Ve cenna ba'dakum bir bazı fitne. Sizi birbirinize imtihan vesilesi yaptım diyor. E tasbirun bakalım sabredebilecek misiniz? Allah'ın dininde sebat edebilecek misiniz? kardeşim şöyle işledi hocam böyle istedi. Yaüdedin aman önünüzün eşvacikum ve evladikum adu vel lekum fahdarum. E iman etmiş kullar. Eşleriniz değil mi çocuklarınızla? Bu eşler tabii erkekse kadın, kadınsa erkek eş oluyor birbirine. Büyük düşmanlarınız var. Çocuğun kadar büyük düşmanı olmaz. Neden? E günah sokar sen. Yabancı adam istese hatırını kırarsın. Çocuğunu isteyince çocuğun hatını kıramazsın. Girdin günah. Kızım şöyle istedi. Oğlum böyle istedi. Girersin krediye, girersin harama, girersin günaha. Fehde ruhum. Eşiniz de olsa, çocuğunuz de olsa sakının. Yani aslandan kaçar gibi, bombadan kaçar gibi. Sakın tedbirli ol ya. Günaha girme kardeşim. Sonra karın kurtaracak mısın? Kocan kurtaracak mısın? Oğlun, kızın kurtaracak mısın cehenneme girdiğin zaman? Ben senin hatırın için cehenneme girdim. Gel beni kurtar. Kendini mi kurtarabilir? Herkes birbirinden kaçacak yani. Onun için bir kul allah Teala muvaffak etmeden, rahmet buyurmadan e, asla hiçbir günahtan kaçamaz. Peygamberler de öyle. Peygamberler günahlardan masum. Kim masum etti onları? allah Teala etti. allah Teala ısmet sıfatı, e, günaha düşmeme sıfatı, günahtan münezzeh durma sıfatı vermese onlara, kendi kendine kalırsa nasıl olur? Melek olsan zor. Tamam. Allah yardım etmezse. Melek olsa işi tehlikede diyor İmam-ı Rabbani. مَلَمْ يُعُنُ مُهَيْمٍ مِنْ وَخَوَاءَ اَصْهُهُ الْاَمْرُ ف۪ي خَطَرٍ وَلَوْهُ مِنْ مِنْ مَلَكٍ Melek olsa tehlikede diyor diyor. Çünkü Allah-u Teala meleği koruyor günahlardan. Ama Allah-u Teala ona bir nefis verse gitti melek olsan da gidersin. Ancak Allah'ın korumasıyla, muvaffak kılmasıyla ve acımasıyla kimleri acıyor? Kim acımalı alg olursa onları acır. Kim acımalı alg olur? Kim Allah'tan bilirse, ya Rabbi ben evliyayım, ulema alım, hafızım, hocalım, hikaye. Sen beni kurtalmazsan Adem Aleyhisselam hava namız ne Ve illen teğfirle ne terhamna. Sen bizi acımazsan, bize başlamazsan biz lenekun ennemnel hasirin. Dünyamızda hıretimizi kaybedenlerden olacağız dediler. Suçu kendilerinde aradılar. Allah'a suç atmadılar. İblis de dedi ki 20 bin sene meleklerin hocasıydı. Vaziydi. Meleklerin vaziydi. Gökte yerde karış yer bırakmamış. Allah'a secde etmedik. O kadar ibadeti var. Ama iblis ne dedik? Rabbi bi mağveyteni. Ya Rabbi sen beni az durdun dedi. Sen beni az durdun mu? Beni efendim kafir ettin dedi. Onun için ben de dedi kullarını kafir edeceğim diyor. Bak sen beni az diyor. İşte Mevlana Mesnevi de bu hikmete işaret ediyor. Bak Adem ile Havva aleyhi Sen bize acımazsan biz Rabbena zalem nafusana biz kendi nefsimize yazık ettik. Biz yanlış yaptık diyor. Tabi onların bizim gibi günahı yok ama işte unutkanlık vasıtasıyla da olsa peygamberlerin makamı öyledir. Biz nefsimize zulmettik. Sen bize zulmet benedin. Sen bize acımazsan helak oluruz diyor. İblis de diyor Allah'a karşılık meydan Sen beni azdırdın diyor. Allah seni hiç zorlamazdırdı. Senin canın ekşiliği istiyor. Hasetin var, fesatın var. Onun için Adem Aleyhisselam'ım secde emrini kırdın işte. Benlik sana ağır bastı. Allah sana ne yapsın? Bak sen suçu kendine bulursan, nefsine bulursan Allah'a sığınırsan Mevla seni kaydırır mı ya? Ama kerameti kendinden bilirsen ben şöyle hafızım, alimim, evliyayım, dua ediyorum, azam ediyorum. hemen duam kabul oluyor, bilmem ne falan falan. Neden oluyor bu? Sen kimsin ya? Allah'a sana lütfettiyse onun kereminden olacak. Nefsin şerlerin yuvasıdır. İblisin nefsiyle bizim nefsimiz aynı nefis. İblisten beter insanlar var ya. Aynı nefisi taşıyoruz çünkü. E şimdi peki sen, niye demiyorsun ya Rabbi sendendir? Senden diyeni kaydırmaz. Kendinden bileni o zaman seni kendine bırakayım da gör. Der. Senin nefsin eline bir bırakır. Şeyreyliye Gümrüke en büyük alim bir tabaktan diskotekten çıkmıyor. Circotek'te yine günaha girer. Diyeceğim diskotekte tevbe kapısı açık. İtikadı da bozuluyor, kafir oluyor ya. En büyük adam Belamibli Bavra neydi? Böyle bir vaz va ediyordu ki 12.000 alim onunki sohbetine geliyordu. Sözlerini kayda geçiriyordu. 12.000 alim. O zaman en büyük alimleri ya. Yani. Ben İsrail ümmetinde Sonra nasıl bir kafir oldu? Allah'ın yok olduğunu iddia etmek için Allah'a inkar etmek hususunda ilk kitabı Belam yazdı. Nereden? Nereden? Bazı rivayetler yani ne kadar mı Musa Aleyhisselam'ın muceline şahit olduğu kendisine kadar keramet tazuh ettiğini söylüyor. Nasıl geldi bu hale? Kendinden bildi. Peygamberler sordular. Efendi Hazretleri bunu çok söylerdi. Ben tefsirinde de kaynağı var. Dediler ya Rabbi bu böyle ama sen bu kadar ayetler verdin de bu niye çıktı gitti ya? Sen adama kuluna zulmetmezsin. Çifre gebretmezsin. Adamı zorla gavur mu edeceksin? Etmezsen. Bu adam niye bu hale geldi? Mevla buyurdu ki o bana iman nimetine, İslam nimetine kavuştuğuna bir kere bile benden bilmedi bana şükretmedi. Bir kere ya Rabbi sendendir. Ben yoksam istimani olamazdım diye. Nimet kıymeti bileydi ve nimeti benden bileydik. ...kendinden bilmeyeydi. Ben onu helak etmezdim buyurdu. Ve kaydırmazdım buyurdu. Bütün peygamberlerin ödü koptu bu belamdan sonra. Çünkü çok yüksek seviyede peygamberin en büyük sahabesi konumundaydı. işte. Hoca Allah muvaffak kılmazsa, acımazsa... Hiç kul günahtan, hatta kafirlikten bile kurtulamaz. Kafirlikten bile kurtulamaz. Ama Allah kim acır? E, nimeti Allah'tan bilene... günahı nefsinde isnat edip, suçu kendinden bilene, Ya Rabbi sen lütfetmesen, iman hidayet, ben ulaşamazdım diyene, Allah acır. Ben, ben, ben, ben, ben, sen bilmem ne. Allah-u Teala'da verir. Hadi sen kendine bir, seni havale edeyim. Rabbilâ tekilni ilâ nefsi tarfetâni. Ya Rabbi beni nefsimin eline göz açıp kapayacak kadar dahiyi bırakma. Niye efendim sallallahu bu teva Göz açıp kapamak nedir? Saniye sürmez. vela akollem zalik ondan az da bırakma e şu şu kadar bir de saniyede ne iş olur ya ondan az da bırakma o kadar az bir zamandayken sen ne yapabilirsin ne yapmaz ya birden kafir olur bir sözle ya ta göğlük gönülse ona nefis beni helak eder farhamlı ne olur bana rahmet eyle acım acımanla muamele et vekleyen isen beni hıfz eyle muhafaza eyle günaha düşürme küfre düşürme Yeni bebeği korudukları gibi. Yeni doğmuş bebek. Sineği kaçırtamaz. Kedi gelse yesi onu. E, kediyi kaçırtamaz ya. Yeni doğmuş bebek ne kadar muhtaç. Onun gibi diyor ben peygamber olmuşum. Peygamberlerin en fazileti olmuşum. Kurban oldum sana Allah'ım diyor. Sen bu makamlar bana sen verdin. Ama beni bebek gibi koru diyor. İşte söz budur, dua budur. Sen ne olmuşsun? İki kuruş bir amel yap sen Hemen nefsimizden biliyoruz. Hepimizde var bu maraz, hastalık ya bu, ya bu hastalık ya. Bu hastalık ya. Hakiki sahip sensin. Hamd sana mahsustur diyor. Ne büyük dua. Onun için bunun şimdi bir de ters tarafı var. Ve la kuvvete. Kuvvet yoktur lehu bir kişi için. Ala taati. Allah'a itaat etmek hususunda. Namaz kılacağım. Kuvvet bulamazsın. Abdest alacağım. alamaz gel geldi. Kılamazsın. Teravih nerede? Hatimle nerede? Oruç tutacağım tutamazsın. E sağlıklıyım tutabilirim. E tutamazsın abi. En sapasağlam adamım. Oruç tutabiliyor mu, İki rekat namaz kılabiliyor mu. Adam diyor ki dağları taşıttın bana diyor. İğneyle iplikle diyor Uludağ kazın diyeyim kazarsın diyor. Kazarım diyor. İki rekat namaz deme bana. Çok ağrıma gitti. Çok zorlanıyorum diyor. E bize şimdi namaz kolay geliyorsa münafık değilsek namazdan ağırlananlar münafıklar. de cahiller aleni kılmazlar. E şimdi biz nasıl iki rekat namaz kılacak, bir secde yapabiliyorsak yapabiliyoruz. Bu imkanları nereden buluyoruz? İlla ancak bu kuvvet buluyorsak, bir muhabbeti Allah Teala onu seviyor ve iradeti e, onu murad ediyor, razı geliyor. Senin sen bakıyor sende bir irade var, kudret var. Elindeki sermayeyi Namaz kılma, abdest alma, oruç tutmaya, zikir yapmaya, Kur'an okumaya, vaaz yapmaya, işte vaaz dinlemeye, neyse ibadete harcamak istiyorsun. Burada senin elinde bir şey yok. Ama Mevla bakıyor ki bu kulum kendisine verdiği sermayesi cüz'i ve yetersiz ve hiçbir şey de yaratamaz. Ama elindeki verilen imkanı, iradesini, isteğini namaz kılma yönünde kullanıyor yani. On için bir teşebbüs etmeye kalkacak, işte bir abdeste kalkacak işte falan. Ona göre vaktini bekliyor, saate bakıyor, bir şeyler. Yapıyor. Ha, Mevla buyuruyor ki, ben bu kulumun namaz kurmasından zaten razıyım. Bana itaat etmesinden zaten seviyorum. E bu da bu yönde verilen sermayesini kullanıyor. Mevla da irade e, ve kudretini taluk ettiriyor. O kişiye kuvvet veriyor, o kişi de, biz dört rekatta yoruluyoruz. Mevliya Allah bin rekatta yorulmuyor. İki bin rekat günlük kılıyor. Günlük iki bin E şurada on lakatta, yirmi lakatta pertimiz çıkıyor. Yaptığımız da nedir yani? E çünkü neden? Ona o kadar kuvvet veriyor. Onun aşkı çok, şevki çok, isteği çok. Sen işte farzları kurtarayım, sünnetleri yakayım yakılmayayım. Bitmem ne? Sen ne kadar iradeysen sana da o kadar veriyor. Ama Rabbim bunu vermeye mecbur değil. Künahdan korumada da mecbur değil. İbadete kuvvet vermeye de mecbur değil. Ama böyle ki ben imtihan ediyorum. İmtihan hikmetine binen kulum ne istiyorsa onu, onu yaratırım diyor. Bu mecbur değilim ama imtihan böyle olur diyelim. Ben kendi istediğimi ona dayatmam. Ben severim ki hep namaz kılsın. Ama e, zorlamam. Neden? Bakarım can istiyorsak ben de yaratırım. Can istemiyorsa yaratmam. Onun için e, bir kimse iki rekat namaz dahiyi kılamaz. Bir gün oruç dahiyi tutamaz. Bir ayet bile okuyamaz. Allah diyemez ya. Allah izin vermeden ve razı gelmeden ve muhabbetiyle muamele etmeden ve iradesini, kudretini ona taalluk ettirmeden, yani Allah kuluna ikram etmeyi murad ederse bu muhabbet. Yani sana iyilik yapmak istiyorsa bu sevgi. Yoksa bizim gibi sevgi olmaz. Bizdeki sevgi duygusallık. buzkin ki nefret duygusallık. Biz de bunun belirtileri suratımıza vuruyor, damarlarımız çıkıyor. Oo, varmalar, çağırmalar. Allah Teala haşa bunlardan adam böylezet. Allah se, muhabbet sıfatı var mı? Var. Türkçesi sevmek. Ama sevmekten maksat o. Senin benim gibi sevmek değil. Ya nedir? İkram etmeyi istemesi. Bir kuluna ikram etmeyi murad ederse o sevmesidir. Allah muhsin kullarını sever. Takva sahibi kullarını sever. Ne demek? Onlara ikram etmeyi murad eder. Bu demek yoksa senin benim gibi haşa. Ondan sonra mukabili de buzdur yani. Buuz ne demek? Allah kızar. Allah kızar. Allah kızar da senin beni gibi e, efendim e, bir etkilenme, haşa, tesirlenme, duygusallaşma, sinirlenme böyle bir şey Allah da olmaz. Buradaki buuzdan baksak nedir? İntikam murad eder, intikam. Sana azap edeceğimdi. Senin sana azap etmek istediği zaman, murad ettiği zaman işte buuz etmesi o demek. Yoksa biz zaten çoğuna buuz ediyoruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz yani. İntikamımızı da alamıyoruz. Kendi kendimizi yiyoruz, bitiriyoruz sinirimizden. Çünkü bizim kuvvetimiz yok ki. Allah Teala buğz ederse, intikamını alır. Allah Teala muhabbet ederse, o ikram eder. Yani derecesini yükseltir, cennete girdirir, belalardan dünyada korur, kabirde korur, mahşerde korur. Hep bunlar ikramdır, en büyük ikram. İkram ne demek? İyilik yapmak. Allah Teala ikram etmek isterse, muhabbet etmiş oluyor işte. İşte Allah muhabbet etmeden, İkram, i̇kram murat etmeden ibadete kuvvet bulamazsın. Bu şekil beyan ediliyor. Şimdi buna tefriyen buyurur. Demek ki her şeyi yaratan ancak allah Teala'dır. Ama kimse Allah'a bir şey yaratma, cebredemez, zorlayamaz haşa. Her şeyi yaratılmış olan, mevcut olan ve mevcut olacak olan her şeyi irade eden ancak allah Teala'dır. Hük, hükmünü veren, Kararını bağlayan ferman buyuran o şeyin olmasına dair veya olmamasına dair bunlar asla e, teklif etmez e, hiçbir zaman Allah Teala'nın iradesine hiçbir şey mani olamaz. Ama bir adamı kafir olarak öleceğini bildiyse ezelden hiç iman etmeyeceğini bildiyse bunu murad etmez. Murad etmez demek istemez manasında, sevmez manasında değil. Tabii ki severdi ki bütün kulları Müslüman olsaydı. Sevmez mi? Herkes cenete gitsin ister. Ama ezelde her şeyi bilir. Bakın bu adam kendine verilen sermayeyi hiç iman noktasında kullanmıyor. Hep küfür, kafirlik, inkar. O Mevla seyrediyor yani ezelde. Ha bakar. E bu adam sonuna kadar, son nefesine kadar iman etme ihtimali var. Bazı adamlar cehenneme girmeye bir karışık alıp Müslüman olur ya. Hadiste de var. Mevla bakar sonuna kadar kafir olarak e, iradesini kullandı ve kafir olarak geberdi gitti. Bunu bilirse ezelde, e, bunun imanını murad eder mi? Cık, Allah bir şey muradete ettiği zaman mutlaka olur. Ama Allah onu biliyor ki ezeli ilmiyle iman etmeyecek. Onun için oraya irade tealluk etmez. Çünkü olmayacağını bildiği bir şey niye irade etsin? Anladın mı? Sevmek, razı gelmek başkadır. İstemek, dilemek başkadır. Ama irade kullandığı zaman olsun diye. Kün fekün kün demek irade. iradeden sonra ama ezelde de biliyor ki bu iman etmeyecek. Onu da nasıl murad etsen? Niye murad etsen? O zaman imtihan kalmaz. O zaten öyle olsa bir tane kafir kalmaz. Bu ayrı bir şey. Muhal olduğunu bildiği bir şeyi Allah Teala murad etmez. Çünkü neden? Ezeli ilminde biliyor ki bu olmayacak. Bu adam bu, bu noktada hiçbir gayreti yok. E zorla onu Müslüman edecek olsun. O zaman zaten herkesi zorla Müslüman eder şimdi. ezolla müslüman etmeyeceğim diyor ya. Öyle bir şey Rabb'e. Lâ mena men fi'l ard kullu cem'an. Rabbin zorla müslüman etmek istecek. Yavur kalmaz diyor. Onun için eee Mevla ezeli ilmine göre kaza ve kaderini ayırlamıştır. Ezeli ilminde de her şeyin sonunu bilir. Her şeyin sonunu nasıl bildiyse ona göre adam iman etmeyeceğini bildiğine niye iradesini taalluk ettirsin? İrade demek Olmasına hükmetmektir. E, olmayacağını biliyor. Onu o nasıl olmasına hükmeder? Etmez ki sıfatları arasında tezat yoktur. Tenakuz yoktur. Haşa Sonra ne buyurdu? E, Leviteme eğer toplanacak olsa bir araya gelecek olsa. El insü bütün insanlar. Vel cinlü bütün cinler. Üf. İnsanların on katı. Bir de çok acayip zor işler yaparlar ha. İnsanların hiç vinçlerinin kaldıramadığı işleri kaldırırlar onlar. Çinler. Hava, e, nar meşrebi ama yani e, ateşten yaratılmış, tuman gibi bir şey zannediyorsun ama. Ya. Bunun bir bakmışsın Üf. Allah, Allah Bütün insanlar e, toplaşta yapamayacağı bir şey cinlerden bazıları yapabilir mesela. O kadar cinler daha kuvvet. Melekler cinlerden de kuvvet. Bir melek yedi yerin dibine kanadını sokup kaldırıp ters çevirebilir. Tek kanadını. Ama bütün insanlar toplasa. kuvvetlerini bir araya toplasa vel cinli cinlerde buna yardımcı olsa hepsi eklense vel melâketü melekler de gelse üf, ne kaldı yani mahlukattan kuvvetli olanlar hepsi burada şimdi melekler ne söylüyorum sana bir tane meleğin bir kanadını söyledim sana ta Cebrail 600 kanadı hiç konu, konuya dahil değil bütün melekler bütün kanatlarıyla kuvvetlere gelse. ve şeyatîn Şeytanlar da gel. Şeytanlar cinlerden bir tayifedir. Cinlerin Müslümanı da var, yavru da var. Şeytanların hiç Müslümanı yok. Şeytanların babası iblistir. Cinlerin babası Caandır. Ama cinlerde Müslümanlar var. İblis de cinlerdendir ama bir kabile baş, başı gibi, efendi bir sülale başı gibi bir şeydir. Efendi boy yani diyelim şey insanlarda var şu falan oğulları falan oğulları gibi. İblis de Ee, kendi kafir olmuştur. Ondan sonra da e, onun zürriyeti de var. O da çoğalıyor. Onun da zürriyeti e, hepsi kafirdir. Onlardan hiçbir tane Müslüman yok. Ama cinlerde yavru da var, Müslüman da var. Şimdi cinler de toplansa, melekler de toplansa, şeytanlar sırf kafir olan tarafı yani cinlerin. Onlar da gelse ne oluyoruz abi? Nereye geliyoruz? Niye geliyorlar bunlar bir araya? Ne yapmak istiyorlar? <gülüyor> Hareket ettirmek için. Kıpıl tatmak istiyorlar. Fil alemi bu alemde Ne? Zerreten bir zerre. Zerre ne demek? Zerre ne demek? En ufak karıncanın bacağı demek. Yani o bile görünür. Zerre ne demek? Kitaplarda en e, açık misal ne? Toz. Nasıl toz? Şimdi şuraya güneş vursa, burada ne kadar toz olduğunu anlarsın. Bu ışıklar o tozu göstermez. Güneşin acayip bir ışığı var. Dördüncü kat buradaki toza kadar açık verir. Burada yanımızda bu kadar volt ışık kullanıyoruz burada. Tozu mozu göstermiyor bize. Zerre ne demek şu anda? Şurada saman yolu gibi, hava yolu gibi tozlar var. Bir de bakarsın böyle seyredersin güneş vurduğu zaman. Allah Allah oray, öyle gidiyor, bura böyle geliyor mikroplar, tozlar. Bunlar közle görülmüyor her noktada. Hatta bazı mikroplar zaten e, aletlerle görülüyor. Közle hiç görülmüyor. Zerre o. Peki bütün insanlar, cinler, melekler, şeytanlar toplaştılar. Bu alemde bir zerreyi oynatacaklar. E zerre işte şu anda bir toz. an bir toz. Şöyle götür. Şu kadar. Ev yahut Hüsekkenuha. Tozlar kıpıldaşıyorlar. Bütün böyle gidiyorlar. Geliyorlar. Bütün alemler toplasa bunu durdurma. Bu tozlar böyle. Ben çok görüyordum öyle. Güneş vurdu evlerimizde, odalarımızda. Böyle gidiyorlar, geliyorlar. Güneşin vurduğu yol, yol gibi olur o. O özel vurduğu zaman. Şimdi e bunlar şimdi kim durduracak? Böyle havada bunu mıhlattı. Tak durdu. abi bir de saman yolu gidermiş gelirmiş gibi tozlar gidiyordu. Bir de baktın, tak her şey yerinde durdu. Nasıl oldu ya? Bir tozu bile durdurmak isteseler. Bütün güçlerini sarf Veya duranı kıpırtatmak isteseler. Düğüne iradeti. Eğer ona Allah iradesini kullanmamışsa. ve meşiyetini irade ile meşiyet ehli sünnetin serisine göre aynı şey irade ve meşiyet yani Allah Teala ona hüküm buyurmadıysa karar vermediyse onun durması da mümkün Allah'a göre oynaması da mümkün onun iki taraftan birisine tercihini kullanmadıysa yani kıpırdayanın durması için veya duranın kıpırtaması için iki mümkün olan husustan bir tarafının olması için Allah irade ve taksis ve tercihi koymadıysa meşiyeti de bu. Tamam. Aciz u melekler, insanlar, cinler şey hepsi aciz kalırlar. Anhu o en edna bir zerreyi efendim oynatmaktan veya durdurmaktan hepsi aciz kalır. Halbuki Cebrail'in bir kuvveti var. 18 bin alemi şimdi batırabilir. 18 bin alemi batırabilir. İsrafil Aleyhisselam bir kuvveti var. Arşı taşıyan meleklerin bir kuvveti var. Ama hepsi gelseler diyor, Mevla irade ederse bir şey olur. Mevla'nın iradesi, tahsisi, tercih bir tarafa e, ağır bastırmadıysa onun olması için veya olmaması için veya tersi olması için onların istediği asla olmaz. Güçlerini de kullanabilseler bile aciz kalırlar. Allah Teala cümlemizin e, acziyetimizi hakkıyla bilen, itiraf eden, zafiyetimizi bilen, kendi zatının iradesinin, e, kudretinin, halkının, icadının, sıfatlarının azametini, münezzehliğini, mukaddesini bilen şuurlu müminlerden eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve